İnşallah devam ederim. Kıyamet suresi 75. suremiz, 40 ayetten oluşurum ve Mekke'de nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet gününe yemin ederim. Kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim. Diriltilip hesaba çekileceksiniz.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 Hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. Resulüm, onu vahiy çarçabuk anmak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. O hâle... Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak bize aittir. Hayır doğrusu siz çarçabuk geçeni dünya hayatını ve nimetlerini seviyor ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaklardır. Rablerine bakacaklardır onu göreceklerdir. Yüzler de vardır ki o gün buluşacaktır. kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğrayacağını sezeceklerdir. Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, tedavi edilebilecek kimdir denir. Can çekişen bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar ve bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. İşte o peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş namaz kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline, taraftarlarına gitmişti. Layıktır o azap sana layık. Evet layıktır sana o azap. İnsan kendisinin boş bırakılacağını mı sanır? O dört yatağına akıtılan mininin içinden bir nutfe, spen değil miydi? Sonra bu alaka, aşılanmış yumurta olup derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi yani erkek ve dişi var etmişti. Peki bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?